Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün teknik masada Barış Demirel ile birlikteyiz. Ve konuğumuz Cemal Bali Akal. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bugün Cemal hocayla kült bir kitabı, Özgürlüğün Geleceği Yoktur. Edebiyatta Spinoza'yı konuşacağız. Bir de Spinoza son zamanlarda bayağı bir gündeme gelmeye başladı yeniden değil mi? Evet. Ee, o da bir tesadüf mü yani onu da? <gülüyor> dönemle ilgili herhalde Spinoza'nın sürekli müritleri vardır. Hiç unutulmuş bir felsefeci hmm. olduğunu söylemek mümkün değil. Ama 90'lı yıllardan sonra hem yurt dışında hem de 2000'li yıllardan sonra yurt içinde Spinoza ilgisinin arttığını söyleyebilirim. Ee, çok çalışan var artık Spinoza evet. üstüne. Üstüne yazılmış tehlif kitapların sayısı giderek artıyor. Kaldı ki çeviriler de artıyor. Bu hani ben kült bir kitap e, gerçekten bu. E, ve ben ilk çıktığı zamanlarda okumuştum ve çok etkilenmiştim. Ve Spinoza okumamıştım mesela okuduğumda sizin kitabınızı. Ve o kitab, kitabı şimdi ikinci kere okurken e, yeniden bu kitap beni çok etkiledi. Ve ee, hani şey diye düşündüm, e, sizi böyle bir kitap yazmaya iten şey ne olmuş olabilir <gülüyor> diye Elbette. düşündüm. Yani e, tabii ben küçücük bir şey söyleyeceğim, Siz e, bu tabii bir soru ama hani bu kadar e, edebiyatla başka hiçbir filozof e, buluşamaz sanırım, değil mi? Ee, aynı kanındayım. Yani beni zaten Spinoza üstüne edebiyat Spinoza ilişkisi kurmamı sağlayan nedenleri anlatırken Bunlardan birinin de bu olduğunu söyleyeceğim Yani benim edebiyat severliğim dışında e, Galiba bir başka düşünürden daha söz etmek gerekir hmm. Onun da Nietzsche olduğunu Nietzsche, düşünüyorum evet. Ama Nietzsche ile Spinoza zaten çoğunlukla aynı kişilerin sevdiği yazarlar olabilir Keza edebiyatçıların da Ontolojik bir soru soruyorlar çünkü ee, ve de sanırım ...felsefe dünyasında bu ikisi kadar ilgi gösterilen edebiyat dünyasında özür dilerim bu ikisi kadar kadar şeye gösterilen ilgi gösterilen başka herhalde düşünür yok. Gerçi kitapta da var Nietzsche için bir şair. O sadece bir felsefeci değil şair. Evet. Ya da Spinoza okumak ya da Spinoza üzerine düşünmek e, aslında. ...neredeyse herkesi bir edebiyatçıya da dönüştürdüğünü görüyoruz bu kitapta... Ta ...edebiyatçı olmayanların bile... ...Einstein var mesela... ...Einstein var... ...ve şiir yazıyor... ...Evet bir de şiir uzun, yazıyor... ...Spinoza ee, üzerine... ...ve insanlar... ...yani şey çok ilginç... ...tabii e, Türkçe edebiyat sadece e, Elif Şafak... ...bir de Oğuz Atay... ...Yücel Kayıran var... Hah, ...bir de Yücel Şair Kayıran var... ...Şahid Spinoza'dan çok etkilenen... ...Spinoza'cı şiirler yazan... ...direkt Spinoza'dan söz etmediği zamanlar bile... Spinozacılığı hiç bırakmayan şairlerden biri olduğunu düşünüyorum. Tabii kendi onun fikrini <gülüyor> sormak lazım. Benim hı hı. E, onun hakkındaki düşüncem Doğru. bu. Doğru, o da var. Ee, bir de şey var, siz hani e, kitabınızda e, Spinoza'nın edebiyatta e, sadece metinlerde bahsedilmesinden değil, Spinoza adının geçmediği yerlerde bile Spinoza felsefesinin nasıl bu edebi metinlere e, sızdığını da... ...anlatıyorsunuz... Ee, ...ve e, bu sızmanın... ...tabii algıyla da... ...bağlantılı olduğunu... ...sonuçta herkes Spinoza'yı aynı şekilde... ...algılamıyor... Tabii. ...bu da güzel bir şey aslında... ...yani o yüzyıllar içerisindeki... ...algının değişmiş olması... E, ...bunu mesela... E, ...bu şekilde göstermek... ...yani algı... Yani ...bir filozofun algılanması... ...ve aynı zamanda bir edebiyat malzemesi olmasına birleştirmek... ...bu nasıl aklınıza geldi? Ya da bunu neden önemsediniz? E, şimdi başa dönmem gerekir... ...yani maceranın başına dönmem gerekir... ...ben Spinoza üzerine 2000'li yılların başında yazmaya başladım... ...yani erken bir projeydi bu... ...70'li yılların sonunda kendi kendime koyduğum e, bir e, hedefti... Sonra 2000'li yılların başında artık Spinoza üstüne çalışacağım dedim. Bu demek değildir ki yalnızca Spinoza üstüne çalışıyorum. Beni ilgilendiren başka hmm. düşünürler hmm. de var. Ama Spinoza'da en azından benim çalışmalarım arasında önemli bir yer tutuyor. Ee, sonra da Spinoza üstüne bir kitap yazmaya başladım ben. O da Var Olma Direnci ve Özellik adlı kitap. Sonra tesadüfen o kitabı yazdığım e, sürede yurt dışında olduğum ...bir dönemde bir... E, ...edebi dergiyle karşılaştım. Herkes bilir, magazin liteler... ...diye adlandırılan bir Fransız Edebiyat... ...dergisidir. O da arada sırada... ...felsefecilere yer ayırır. Bu biraz da felsefe ile edebiyat arasında... ...ayrılmaz bir bağ olduğunu... ...gösteren örneklerden biri. Spinoza üzerineydi... ...sayı, bir dosya. Ben de onu aldım. Okudum çeşitli... ...makaleleri. E, Spinoza üstüne çalışan biri olduğum için... Çok da kayda değer bulmadım. İster istemez o makaleler biraz vulgarizasyon, dergiye yakışır bir vulgarizasyon. Olumsuz anlamda söylemiyorum bunu ama içeriyordu. Sonra son makalede birdenbire Spinoza ile Edebiyat arasında bir ilişki kurulduğunu gördüm. Hmm. Benim de birkaç kitapta rastladığım bir ilişkiydi. Bu orada da yedi sekiz tane kitap vardı zaten ve hoşuma gitti. O sırada da özgürlük... Zorumlulukla özgürlük arasındaki o gergin ilişkiyi Spinoza'da anlattığım bölümü yazıyordum. Değişiklik ortasını dedim kendi kendime. Edebi metinler üstünden yürüyeyim. Ve de araştırmaya başladım. Tabii araştırmaya başlayınca namütenahi bir alan çıktı önüme. O kadar çok insan... O kadar çok edebiyatçı Spinoza ile ilgilenmiş ki neredeyse artık kendi kendime karar verip... <gülüyor> ...şunda da vardır deyip kitap okumaya ve Spinoza bulmaya başladım ki bunlardan biri James Joyce'tur mesela. <gülüyor> Julius'le. Ee, i̇şte orada direkt Spinoza'ya göndermeler olduğu gibi ayrıca bir benim tahminlerim Spinoza düşüncesinden etkilenen insanlar olduğu gibi... ...açıkça gönderme yapmadan... Spinoza düşüncesinden yararlandığını söyleyen yazarlarla da karşılaştım. Fırsat olursa konuşuruz belki. Tabii, Michel Tournier mesela evet, evet, bunlardan lütfen. biridir. Ee, benim için heyecanlı bir macera oldu. Şu nedenle... ...şimdi biz daha çok e, akademik alanda... ...akademik kelimesini pek sevmiyorum ama yine de kullanmak zorunda kalıyorum. Akademik alanda çalışmalar yaparken... İster istemez üstünde çalıştığımız konuda ne kadar çok kitap yazılmış olsa bile onları okuma zorunluluğu hissederiz. Evet. Ama diyelim ki Sıbinoza üstüne yüzlerce kitap okuduktan sonra ya da başka bir konuda okuduktan sonra bir süre e, ardından e, ilginç bir temayla karşılaşma imkanı azalır. Hep tekrarları okumaya başlarsınız. Ama vazgeçemezsiniz yani birisi ilginç bir şey söylemiştir diye iki cümle bile işime yarar diye okumak zorunda kalırsınız. Bu biraz iğneyle kuyu açmak gibi bir çalışmadır. Sizi deline indirir ama öteki taraftan yayılmanızı engeller. Yani bir taraftan bir konuda çok derinleşip öteki taraftan cahilleşme gibi Kölebilir. bir sorunla karşı karşıyayız. Bir de işin içinde edebiyat sevmek filan gibi bir eğilim olunca, şimdi kitap okumak istiyorsunuz, roman okumak istiyorsunuz, duyuyorsunuz. Önemli bir kitap okuyamıyorsunuz çünkü bir şey yapmak zorundasınız ve köreltici de bir şey. Sonra emekli olurum da ondan sonra ya. okurum diye kenara koyduğunuz kitapta bunun sonu yok tabii. Evet. Ee, i̇şte ne oldu şey sayesinde Spinoza sayesinde o felsefe ile edebiyat arasında kurulan ilişki sayesinde ben bir yandan kendi alanımda çalışmaya devam ettim ama öteki yandan daha eğlenceli hale de getirdim. Yani sorarlardı bana arada sırada ne yapıyorsun diye bir sürü roman masanın <gülüyor> üstünde çalışıyorum dediğim zaman ne kadar ciddiye alırlardı bilmiyorum ama özellikle akademik dünyada e eğlendim açıkçası. Evet, belli. Yani sevdiğim bir işi yapma imkanı da buldum. Ondan sonra bırakmadım zaten. Genellikle e, ontolojik bir soru, varoluşa ilişkin bir soru sordukları için hem edebiyat hem felsefe. ikisinden ben felsefeci de değilim Ayşe, hukukçuyum. Onu da söylemek evet. zorundayım. Daha çok hukuk felsefesi, antropolojisi alanından edebiyata yaklaşıyorum. Ama bunların da edebiyat arasında da siyasi düşünce tarihiyle, siyaset felsefesiyle edebiyat arasında da ilişki kurma imkanı buldum. Ee, bu kitabınızın ilk bölümü Ütopya'nın sonu. Tam da işte bu özgürlük ve zorunluluk arasındaki gergin ilişki. Ve aslında e, Ütopya'nın öteki dünya yaratmak, hani yeryüzünde bir hayat kurmak... E, ...ve aslında Ütopya'nın kendisini de varlıkla birlikte tartışan bir şey. Şimdi burada birçok örnek var. E, benim de aklıma şey geldi bu bölümü okurken, Hoffman hmm. mesela... Hofman ve... Masallardan evet. söz ediyorsunuz. Bir, yani, bir başka Hoffman daha var Spinoza üstüne evet, yazan. Acaba o mu diye yok, kendi yok. kendime sordum ee, diye. Masallar yazan Hofman ve... E, Hofman yok burada. Yok. Hani bunu yok. şey olarak değil de... Mesela şey diye düşündüm. Yani gerçekten Spinozacı bir... E, ütopya ya da... Gelsen Spinozacı bir Ütopya var mı? Hani o da bir sorun da. E, uygun gelmedi mi? Tam da bu özgürlük ee, ve zorunluluk arasındaki şey. Mesela bunu çok düşündüm okurken. Daha Hofmana. Doğru. Hoffman'a. E, samimi bir şey söyleyeceğim size. Ben Hofman'ın <gülüyor> masallarını e, var da elimde zaten. E, bu çalışmadan daha önce okumuştum. E, emin değilim açıkçası. Mutlaka kurulabilir. Yani Dediğim gibi Spinoza'ya <gülüyor> gönderme yapılmasa bile bana böyle önerilen birçok insanla ben Spinoza <gülüyor> arasında bağ kurma imkanı buldum. Belki de abarttım biraz. Yok. Belki de çok <gülüyor> e, yayınca bir düşünceyi bu tür e, şeyler, bu ilişkiler kurmak mümkün. E, yeniden okumam gerekir. Yo, <gülüyor> Belki hocam. bakarsınız e, yo, yo. yeni bir baskıya Hoffman'da ha, evet, girer onu da sormak şeyin istiyorum. içine. Aslında yeni baskısı da geçtiğimiz günlerde yapıldı, yapıldı. kitabın. Aslında soracaktım çok iyi oldu yeni eklemeler. Şöyle söyleyeyim hmm. hayır yapılmadı yeni ekleme ama ben bu kitapla oynamak isterim hmm. eğer bir beşinci baskı daha yapılırsa. Fırsat bulamadık biraz hmm. hızlı basıldı kitap hızlı ve geç basıldı. Ama şunu söylemeliyim yani nasıl bu tür bir kitabın genişleme imkanı olduğunu anlatabilmek için hmm. ilk baskı bunun yarısı kadardır. Yani ben belki ilk baskıda acele ettim ama bu arada ilk baskının bilmiyorum siz ilk baskıyı mı okudunuz. İlk baskının <gülüyor> bundan daha sürükleyici olduğunu iddia edenler de oldu. Doğru ben o ilk baskıyı okumuştum. Ben. bir çırpıda Doğru, yazılmış evet. bir kitaptı. Sonra Doğru. arkadan belki de biraz ağırlaştı kitap farklı okumalarla. Dolayısıyla yeniden yeni okumalara başlarsam kitabın sayfa sayısının artma imkanı var. Ayrıca kitap çok ilham verici. Ee, ben mesela şey e, bu sefer okurken tabii aradan uzun yıllar da geçti ve hani şey düşündüm Türkçe'yi, Türk edebiyatını yani bu e, Spinoza e, ve o kadar çok anlattıklarınız bana bir sürü kişiyi hatırlattı Bilmiyorum. ki yani e, dedim acaba bunun e, genişletilmiş bir şeyinde buraya hani Türk yazarların daha yani zaten vardı daha önce konuştuğumuz evet. gibi diğerlerini de eklemek mümkün olur mu? Ya da bunları da tartışmayı düşünür müsünüz diye. Olur. Olur çok isterim. Dediğim gibi zaten şeyi kesmedim. Yani Hı -hı. bu tür çalışmalar yapıyorum. Belki direkt Spinoza'ya ilişkin değil ama Spinoza düşüncesinin de içine e, Hı -hı. karıştı. Ondan pek kurtulmak mümkün olmuyor çünkü. Ama biraz daha bağımsızlaşarak işte hukuk, edebiyat arası ilişkiler kurduğum metinler oluyor. Aynı minval üzere devam edersem Hı -hı. E, olmaması mümkün değil ki şunu da söyleyeyim. Belki bundan bir parça Asaf Halit Çelebi var. Hah, evet doğru Halit. Asaf, Asaf Halit. Halit Çelebi doğru. de aslında bana e, sağ olsun Süreyya Evren'in şey yaptığı hatırlattığı birisidir. Aynı şekilde demiştik ya Asaf Halit Çelebi doğru. ile ilişki kurulamaz mı? Kurulabilirdi. Ee, ve kurdum da ee, sonra da genişlettim bir makale yazdım ve ben her sene e, yurt dışında okyanus ötesi bir Spinoza e, grubunun panellerine katılırım. O gruba dahilim zaten ve son sunduğum metin de Asaf Ali Çelebi ile Spinoza arasındaki Harika. ilişki biraz İtalyo Calvino hmm. ve Jorge Luis de de hmm. devreye sokarak e, çok ilgi çektiğini söylemeliyim. E, Asaf Ali Çelebi'nin şiirlerinin. Tabii. Bazıları da zaten Fransızca olduğu için kolay da onlara ulaştılar. İspanyolca biliyorlardı. İspanyolcayı çevirdik bir kısmını. Ee, ve de şimdi az sayıda da olsa Arjantin'de Asapali Çelebi şeyleri var. Hayranları Olağanüstü. var. Ne kadar güzel. Yani Olağanüstü. Ama işte bu Spinoza'nın mümkün kıldığı bir şey aynı zamanda. Tabi. Tabii. ...onun üstünden kurulan ilişki... Evet, e, ...biraz birlikte. çünkü bu kitabı okurken... E, ...edebi metinlerin... ...ya da Spinoza ile bir şekilde... Edi, e, ilişki kurulan metinlerin... E, ...gerçekten kendi sınırlarını aşan... ...metinler olduğu görülüyor... Doğru. ...yani baya hani bunlar... E, ...hani diyorsunuz ya... ...bir İspanyol ya da işte Arjantin'de birisi ilk okuduğunda Asaf Ayet'in şiirini... ...kendisi orada bir şey bulabiliyorsa bu sınırları aşan bir şey. Evet. Buradaki yazarların da çoğu öyle. Ve e, Spinoza'nın e, bu bir anlamda şeyi de getiriyor. Gerçi siz kitapta da bahsediyorsunuz. Hani kendi kafalarındaki Spinoza'yı yaratmaları. İlham kaynağı olan biri Elbette. olarak Spinoza. Hani i̇lk önce bir tanrı tanımaz... Ondan sonra işte hem bir nefret sonrasında bir hayranlık. Ee, sonrasında neredeyse işte Borges örneği mesela çok ilginç. Borges'in Spinoza ile kurduğu ilişki. Elbette. Çok acayip bir ilişki. O beni mesela çok etkiledi. Ee, ve hani büyük e, yazarların da tırnak içinde bu ilişkiyi e, kurmaları Spinoza ile... ...bunun da tespit edilmiş olması çok etkileyici Hı -hı. bir taraftan. Onların hem edebi görüşleri açısından etkileyici... ...hem de edebi metinlerinin, gölgesinin... ...hani mercek, Hı -hı. perdahlayan bir Hı -hı. filozofun... Olması. ...edebi metinlerdeki e, o perdahının devam etmesi. Yani bu sizin de kurgunuz aslında bir taraftan değil mi? E Elbette ama zorunluluklar insanı belirler tabii Spinoza da bir zorunluluktur. Onda yapılan çalışmada bir zorunluluktur. Şu <gülüyor> artık ne kadar bağımsızca belirlediğimi söyleyemem zaten ama beni yönlendirdi herhalde ee, uygun bir at Spinoza. Muhtemelen işte Kant üzerine çalışan birisinin edebiyatta bu kadar verimli bir alan önünde açılmasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu açıdan Spinoza tabii çok itti beni başkası olsaydı olmazdı muhtemelen Nietzsche için de aynı şeyi söyleyebilirim demin de söylediğim gibi ee, kitap için şunu söyleyebilirim bu kitapta benim yapmak istediğim biraz Spinoza'da önemli olan karşılaşmalardır Hı. Spinoza'da düşünürleri de zaten karşılaşmalar üstünde çok dururlar Hatta yakın zamanda bir arkadaşım artık Türkiye'de de Spinozacılar arasında tanınan biri kitapları çevriliyor. Çünkü hem edebiyatçı, hikayeci hem felsefeci olan Diego Tatya'nın son kitabı mesela karşılaşmalar üzerine bir kitaptır. Spinoza ve karşılaşmalar Ama Spinoza ile birlikte dolaştığında ister istemez edebiyatçılarla karşılaşmadır bu. Mesela o kitapta benim daha önce karşılaşmadığım edebiyatçılarla da karşılaşma imkanı buldum. Hmm. Ee, daha kitap basılmadı ama Diego bana gönderdi için aşağı yukarı dünyaya aynı yerden bakıyoruz. Ama bu karşılaşmaların ayrıca şöyle bir özelliği de var. O özellik de şu, her edebiyatçıya göre farklılaşan karşılaşmalar bunlar. Ee, bu kitap da bir karşılaşmalar kitabı. Yani daldan dala atlıyor ama... Bir daldan öteki dala atlarken e, geride bıraktığımız sonunda karşılaştığımız yazarlar Spinoza'yı aynı biçimde anlamıyorlar. Evet. Dolayısıyla onları sıkıştırmak mümkün değil. Ben de e, biraz serbest bıraktım. Herkesin Spinoza'ya bakışı. Çok iyi anlayamayanların da, Hatta evet. hiç anlayamayanların. Mesela e, söylerler bunu hoştur anlayamadık okuduk. Ama güzel bir şey söylüyor Hissediyorlar Hissediyorum diyor Bu bir edebiyatçı <gülüyor> için doğru bir his evet. Spinoza özgürlüğe açılan bir kapıdır hı hı. Ama e, kitabın biçiminin de e, buna uygun bir biçim olmasına çalıştım Karşılaşmalar evet. kitabı Mümkün evet. olduğu kadar Biraz okuyan için zorlayıcı ve sıkıcı olabilir tabi Hay bence aksine hiç zorlayıcı ve sıkıcı değil. Evet, evet. Ee, yeni bir karşılaşma hali. <gülüyor> o da güzel bir şey. Bir de e, şu da var, yine kitabınızda e, sizin de bahsettiğiniz gibi Spinoza'yı anlama, e, hatta yanlış anlama, eksik anlama ama hep bir e, hissetme ve neşe hali Spinoza'da. Evet. Yani Spinoza e, öyle ya da böyle karşılaşıldığı takdirde bir etkiye sebep oluyor. Bunu hep görüyoruz. Bir etki var evet. yani. Ve kasvetli bir etki değil. Evet Dediğiniz hiç kasvetli gibi, neşeli değil. Neşeli bir etki ne? ki Spinoza'nın sevinci ya da neşesi ki Türkiye'de de böyle kitaplar yazıyor. Mesela bir tanesi Çetin Balaniye'nin kitabıdır. Ee, Spinoza üstüne çalışan herkesin dile getirdiği bir şey ve Burada şeyde edebiyatçılar da aynı evet. hisse kapılıyorlar belli. Hiç kimse kabuğuna çekilmiyor Spinoza okuyup. Ama şey de var hani biraz önce dediğiniz gibi Kant bu kadar yaratıcı olabilir miydi? Neredeyse hatta yine sizin eserinizde de var sanki zıt gibiler birbirlerine Kant ve Spinoza. O anlamda da aslında o karşılaşma belki yine burada da var benim okurken dikkatimi çekti. Belirli anlamlarda karşılaşmaların ne diyeyim ikiliğini de gösteriyor. Evet. Yani. Bir hani birbirine bakma hali de var. Özellikle Spinoza'nın doğrudan kendi felsefesinin konuşulduğu, Hı. konu edildiği metinlerde. Bu da hani o mercek perdahlamanın bu kadar onları etkilemesinde de e, kendi eserlerinde bir şeye sebep oluyor galiba. E, tabii mercek perdahlamada e, çok işlenen temalardan biri. Ee, kusursuz bir kristal e, ortaya getirme evet, lekesiz pürüzsüz bir kristal oluşturma ee, her edebiyatçının da aslında kendi eserini oluştururken istediği şeydir bu değil mi pürüzsüz tabii. bir şey oluşturma bir sanat eserinin oluşturulmasında evet. da ee, iyi bir kılavuz tabi bu açıdan Spinoza e, yani hem düşüncesiyle hem de o düşüncesine denk düşen e, mesleğiyle ...perdahçılığıyla... ...bu açıdan e, da Etkilinci çok... E, ...etkiliyor tabi şeyleri, edebiyatçıları... ...Kant'a dönersek eğer... ...Kant, haksızlık etmem Kant... ...Tabii <gülüyor> Spinoza'ya da çok... E, ...şey, önem veren... ...bir düşünürdür... ...hatta onunla uğraşan bir düşünürdür... ...hatta iddiaları göre, Etienne Balibar'ın iddiası bu... ...kitaplarından bir tanesini... ...doğrudan doğruya Spinoza'yı... ...düşüncesiyle boğuşabilmek için... Hmm. ...yazmıştır der Balibar... ...ne kadar doğru ne kadar yanlış... Ee, onu anladığını sanıyorum Kant'ın ama öteki taraftan da farklı yerlerde ve Spinoza içinde yine e, Balibar gibilerin söylediği şu e, nasıl bu kadar e, bozguncu bir fikrin sahibi olan insan ne kadar nasıl bu kadar düzgün yaşayabilir türünden Kant'ın çözemediği bir soruyu ona <gülüyor> sordurmuş olması e, fazla disiplinci bir bakış karşısında da Spinoza'nın kapıları açan bakışı deyim yerindeyse aradaki zıtlık Kant'ı da rahatsız eden zıtlık herhalde bu e, bu kadar disiplinci bir bakışla karşılaşma biraz kasvetli bir karşılaşmaya yol açabilir en azından benim açımda başka Kantçılar muhtemelen böyle şey söylemeyeceklerdir ama Kantçılar ve Spinozacıların da birbiriyle çok anlaşabildiklerini pek görmedim ya Kant ya Spinoza'dır Evet zaten ben bunu okurken bir de kantçı tanıdığım birkaç kişiyi düşündüm <gülüyor> ve o olarak yazdıklarını düşündüm doğru e, bir şey. Peki e, en son şeyi konuşalım bir de hocam yani buna sadece eklemeler değil e, ayrıca bölüm eklemeyi düşünüyor musunuz peki? Yani yeni edebi eserler ve edebiyatçılar değil sekiz bölümden oluşuyor şu evet. anda en son tekil dirençle bitiyor. Evet e, ve daha ee, belki sonlandıran bir bölüm hmm. bir tür sonuç. Hı hı. Tabi bir karşılaşmalar kitabı olduğu için bunun girişi var ama sonucu Son, o e. olmasını istedim açık hı hı. olduğu için kaldı ki bu kitabın paralelinde yazılan yani şu kitap e, var olma direnci ve özellikliğin içinden çıktı. Hı hı. Çok genişlemeye başlayınca bölüm olarak onun içinde düşündüğüm şey ayrı bir kitap haline geldi ama o kitabın da sonucu yoktur. Ama o kitaba bir sonuç yazdım bundan hı hı. sonraki baskıda eklemek üzere hı hı. buna da olur niye olmasın ama şöyle bir tehlike de var. Hiç sonlandanamayabilirdi. Evet. Bölümler birbirini de ekleniyor. Çok <gülüyor> konu çok müsait... Evet evet. Aslında giden. benim de demek istediğim oydu. Yani sonlandırmaktan çok yeni bölümlerle genişleyebilir evet. diye. Çünkü evet. e, buradakilerin dışında özellikle Spinoza ile ilgili yeni çalışmaların yapılması ve hani Türkiye üzerinden de düşündüğümüzde belki yeni kavramlarla ve yeni Spinoza halleriyle karşılaşmak hani bunu zenginleştirebilir gibi bir kesinlikle. kesinlikle. dönüştürebilir Çünkü diye. Benim okuduğum bazı kitaplar yeni okudum yani bu kitabı yazdıktan sonra okuduğum bazı kitaplar e, biraz kışkırtıyor doğrusu benim hmm. bu konuda. Bunlardan bir tanesi mesela Filip Soler'si'nin <gülüyor> Venedik Karnavalı'dır. Şimdi Hı -hı. E, o kenarda durdu ama sonra okumuştum. Hı -hı. Ama hep aklımdadır eğer bir Spinoza bölümü ilave edilecekse buna e, Venedik Hı -hı. Karnavalı dışarıda kalmaz tabii. Hem de Hı -hı. resim sanatı üzerine ve aynı zamanda resim kara borsası üzerine. Değil mi o söyledikleriyle ve sürekli Spinoza'ya yaptığı göndermelerle... Çok ilginç bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bir başka kitap mesela Basili Grosman'ın Yaşam ve Yazgısı. Her ne kadar Spinoza'dan söz etmiyorsa bile çok Spinoza'cı ruha uygun şeylerin söylendiği bir kitaptır. Neden olmasın? Hmm. Evet. Elbette. Çok iyi olur. Ee, maalesef e, programımızın sonuna geldik. Oh, ne, güzel, ne kadar çabuk geçti. Spinoza <gülüyor> evet. olunca böyle evet. oluyor. Ee... Bugün günün ve güncenin edebiyatında Cemal Bali Akal'la Özgürlüğün Geleceği Yoktur. Edebiyatta Spinoza kitabını konuştuk. Kitap Dost Yayınları tarafından Ne Mutlu Bize Ki dördüncü baskısını ben yapmış verdim. oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ya. ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.